Ahmeder Rufai Hazretleri, Hak yolcusunun düsturları, nizamülhas fi has, ehl ihtisas, Allah'a giden yolda, ihtisas kazananlara mahsus, nizam ve kaideler. Amel ve teslimiyet, aklın şerefi insafladır. Yani, ancak insaflı hareket eden akıl, şeref sahibidir. İnsaflı hareket etmeyen akıl, kendi dar ve karanlık düşüncesinin mahkumudur. Batıl hırsının esiridir. Hakkın hududunu çiğneyendir. Kimi ki, batıl emel ve düşünceleri sarar ve onların tesiri altında hakkı çiğnerse, o gaddardır, zalimdir, haksızlık edendir. Bütün bu yalancı emellerin kaynağı, kişinin kafasındaki bir çağrıdır. Bu çağrı, fikir ve düşünceyi nefsin hoşlanacağı hevayi arzuların ferahlanacağı ve azimetin işe yaramaz hale geleceği şeyleri hazırlamaya sevk eder nefs ve hevayi arzular harekete geçtiği ve himmet gayret ve azimet de işe yaramaz hale geldiği zamansa fikir azmi yedeğine alır ve nefsani arzu ve gayelerin içine dalar bir kavmi Allah'ın huzurunda toplayıp, onlara din ve dünyaları hususunda fayda verecek, bir ilmi ilahiye sahip olmaksızın, sema kapısını çalmaya azmeden kimsenin bu hali, hiç mühim değildir. Sevdiğine karşı gayretli olmayan, ve kendi tenkitlerinin, onun kulağına gitmesini istemeyen kişi, sevgisinde samimi değildir. Aynı şekilde, Arkadaşına karşı gayretli olmayan ve kendi tenkitlerinin onun kulağına gitmesini istemeyen arkadaş da arkadaşlığında samimi değildir. Mürüvvet, insanlık kişiyi sidre-i müntehaya götürür. Yeter ki onda Allah rızası için yapılmış şerefli bir gayret ve kıyam bulunsun. İstikamet öyle bir vasıftır ki hiçbir şaibeyi kabul etmez. Hakiki ârifler dünya hayatını küçümserler. Ona verdikleri değer bir ayakkabı bağına verdikleri değerin de altındadır. Onlar eşyaya ancak yaratandan ötürü değer verirler. İşte bu düşünceyledir ki Allah'ın yarattığı hiçbir şeyi hor ve hakir görmezler. Ey hikmet sahibi kişi gel sen de bu iki anlayışı Kendinde Topla Dünyayı Gözünde Büyütmemekle Beraber Yaratıcısının Şanının Yüceliği Dolayısıyla Yaratılanlara Değer Ver Onları Hakir Görme Peygamberin Sallallahu Aleyhi ve selle'min Onun Temiz Soyunun Ve Allah'ın Kendilerinden Razı Olduğu Hidayet Rehberleri Ashabının Yollarına, Yaşayışlarına Ve Ahlaklarına İlim ve amel nuruyla bak. Gör ki, koca koca beldeleri nasıl fethettiler? O beldelerin ahalisini, zalim idarecilerin elinden nasıl kurtardılar, nasıl korudular? Halkın önüne, aydınlık yolları nasıl açtılar? Halka nasıl adalet saçtılar? İşleri nasıl tanzim ettiler, nasıl yoluna koydular? Milletlerin idaresini, Nasıl düzene soktular? Bütün bunları yaparken de, dünya hayatı ve dünya nimetleri karşısında, insanların en zahidi, dünyadan ve dünyevi gayelerden, en uzak bulunanlarıydılar. İki duvar arasında yürü, amel duvarı, Allah'a teslimiyet duvarı, rububiyetle, ubudiyet arasına ayırdıktan, yani Allah'ın Rab, Kendinin de kul olduğunun şuuruna vardıktan sonra Rabbine doğru yönel. Onunla ünsiyet peydâ et. Sen bir fanisin Bir zamanlar yoktun. Her an içinde yokluğa mahkumsun. Allah ise bakidir, ezeli ve ebedidir. İşte bu hususun şuuruna vardıktan sonra Allah'a yönel. Sakın bu şuura sahip olmadan yani kendini de Allah gibi eseli, ebedi ve baki sanarak ona yönelmeye kalkışma. Eğer böyle hareket edersen dalalete düşmüşlerin arasına dahil olursun. Kendinin kul, Allah'ın da rap olduğu şuuruna vardıktan sonra onun emirlerini öğren. Rızasını kazanmak için güzel amel ve hareketlerde bulun. Amellerini İhlasla ve güzelce yap ki mukabilinde Allah'ın rızası gelsin. Sen talep et Allah'ta kerem ve ihsanını bahşetsin. İşte böyle hareket edersen o zaman salihlerden olursun. Hep aynı noktada kalma. Manevi mertebelerde günden güne yükselmeye gayret et. Zira hiç şüphe yok ki İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır. Allah yolunda Allah'a doğru yol almak ne güzel yolculuktur. Şüphesiz biz Allah içiniz. Allah'tan geldik. Hiç şüphe yok ki yine ona döneceğiz. Verdiğin öğütlerde hikmetli ol. Öğütlerin hikmetle dolu olsun. Hainlerden yana olma. Amel için yetecek kadar bilgiye sahip bulunduğun an hemen gereğini yap. Amellerini ihmal etme. Biraz bir şeyler öğrenince hemen ilmin sonuna vardığını sanma. Zira senin ömrün ilmin nihayetine ulaşmaya yetmez. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Gözünü dininde yüceliklere çevir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakında yükselmeye bak. Rabbinle büyük ünsiyetler peyda etmeye çalış. Gözünü süfli ve değersiz şeylere dikme. Bu durumda her küçük karşılığa gönül bağlarsın. Bu tembel ve miskinlerin işidir. Sahabenin idrak ve anlayışına bürün. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun şerefli soyunun halleriyle hallen, ahlaklarıyla ahlaklan. Allah'ın selamı ve rızası hepsinin üzerine olsun. Hiçbir hal, bu dünyada seni astırmasın. Hak yolundan saptırmasın. Her ne halde bulunursan bulun, hakkaniyetten ayrılma, haksızlık etme. Yaşayışınla, Amellerinle, ahlakınla ve her türlü hareket ve davranışlarınla ashabın ve ehli beytin safında yerini al. Onların güzel ahlakıyla ahlaklanmak ve halleriyle hallenmek seni yeryüzünün en hayırlı insanları arasına sokar. Bizi aldatanlar bizden değildir. İşinde, gücünde, fiil ve hareketlerinde hile yapmayanlar bizdendir Bizim topluluğumuzdandır. ve levki Mesafe itibariyle, Bize uzak bulunsalar bile, Bizi aldatmak isteyenlerse, Mesafe itibariyle, Bize yakın da olsalar, Yanımızda dahi bulunsalar, Bizim topluluğumuzdan değillerdir. Nuru Muhammedi'nin, Şafağı sökmüş, Güneşi doğmuştur. Ebedi olarak da batmayacaktır. Ta kıyamete kadar. Kim ki Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihya etmek ve emirlerini yaymak maksadıyla hizmette bulunursa işte o kurtuluşa ermiş fevz ve necat bulmuştur. Onun için yüz şehit sevabı da vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleri benim söylediklerimi teyit ve tasdik eder. Kim ki ümmetimin fesada düştüğü zaman benim sünnetime sarılırsa onun için yüz şehit sevabı vardır.